Hoş geldin yabancı. Burada en büyük amacımız mutluluktur. Epikür. Mutluluk yolunda kırk adım. Gerçekten var mı yoksa sadece bir düşünce halinde mi diye teyit edilmeyi bekleyen herhangi bir hissi kayıtsız şartsız inkar ederseniz, temeli olmayan inançlarınız yüzünden hislerinizin geri kalanını da çöpe atmış ve gerçeği tümden inkar etmiş olacaksınız. Eğer fikirleriniz size teyit edilmesi gereken ve gerekmeyen her düşünceyi kabul ederse hata yapmaktan kurtulamaz ve ne zaman doğruyla yanlış arasında bir karar vermek zorunda kalacak olsanız kararsızlığa düşersiniz. Parmakos ya da mutluluğun dört kuralı Antik Yunan'da dört bileşenden oluşan bir ilaç vardı. Bal mumu, çam reçinesi, katran ve donya. Bu karışım ne tür bir hastalığa iyi gelirdi pek bilinmez. Fakat yüzyıllar içinde Epikür'ün hayata bakış açısına bir metafor olarak kullanılmaya başlandı. Bu dört ilaç, onun ve öğrencilerinin yıllarca, günlerce, gecelerce süren düşünme hallerinin damıtılmış, imbikten geçmiş bir sonucu olan 40 doktrinin ilk dördüydü. Nasıl ki milletlerin anayasalarının ilk 3-4 maddesi her zaman hayati dir. İşte Epikür'ün doktrinlerinin ilk dördü de Tetra Parmakos IV iyileştirici olacak kadar mühimdi. Öyle bir dört madde ki 2000 yıldır evrilip çevriliyor. Akademisyenler, din adamları, bilim adamları, filozoflar, krallar, modern çağ yöneticileri tarafından incelenip üzerlerinde düşünülüyor, konuşuluyor. Detayına girmeden önce burada dördünü şöyle sıralayalım. 1. Tanrı'dan korkmayın. 2. Ölümden korkmayın. 3. İyi olanı elde etmesi kolaydır. 4. Korkunç olana katlanması kolaydır. Mutlu ve ölümsüz olan ne kendisi huzursuzdur ne de başkasını huzursuz eder. Bu sebeple de olaylara öfkeli ya da taraflı yaklaşmaz. Zira bu özellikler yalnız zayıf karakterlerde bulunur. Parmakos'un ilk maddesi. Epikür'ün söylediği çok basit. ''Tanrıdan korkmayın.'' Epikür, Tanrı'nın insanoğluyla hiçbir iş olmadığını söyler. Tanrılar, o dönemde çok tanrılı inanış olduğunu aklımızda bulunduralım, insanlarla ilgilenmezler. Onlar her neredeyse tamamen kendi hallerinde yaşamaktadırlar. Mutludurlar. Akıllarından bizlere iyilik yapmak geçmediği gibi kötülük yapmak da geçmez. Bize korku salmak ve böylece istediklerini yaptırmak gibi bir niyetleri yoktur. Bununla beraber herhangi bir umut kaynağı da olmazlar. İnsanlar yeryüzünde tamamen tek başlarınadır. Felsefi olarak bakıldığında ve hatta psikolojik olarak da bu aslında insanların kendilerine yeterli olduklarını anlatır. Tıpkı bir anne babanın çocuğuna özgüven telkin etmesi, Hayvanların doğurduktan sonra bebeklerini doğanın kanunlarına terk etmeleri gibi bizler de yaratanlar tarafından bu dünyaya bırakıldık ve yalnızız Epikür'e göre. İnsan bütün evrenin doğasına vakıf olmazsa korkularından da kurtulamaz ve atalarının ona anlattıklarına inanmak zorunda kalır. Epikür için ilk ateist diyebiliriz. Sadece yaratılışı çözemediği, Henüz evrim denen şeyi akıl edemediği için bir başlangıç noktası olarak tanrıları kabul etmekle beraber aslında Epikür başından beri yüce bir varlıktan şüphe duymuştur. Bunun için tanrıları alıp birer dokunulmaz heykelcik gibi kenara kaldırmış, yüzünü tamamen bilime dönmüştür. Evrenden sıklıkla bahseder. Evrenin sırlarının çözülmesi gerektiğinden. Bütün cevaplar orada yatmaktadır. Gök gürültüsü, şimşekler, yağmurlar, bir varlığın dünyaya gelişi, sonra yok oluşu, güneş tutulmaları, ayın döngüsü. İşte bütün bunlara dikkatle bakıldığı ve anlaşıldığı zaman, yani o günün koşullarında bilimle barışıldığı zaman korku da kalmayacaktır. Tanrı evrendir ve evren anlaşıldığı sürece korkulacak bir şey değildir. Doğanın bütün haşmetine rağmen tamamen sessizliği, ki burada insana bir şey dikte etmiyor oluşunu kastediyorum, belki de bu şekilsiz da bizi söz sahibi olmaya etmek içindir. Yeraltında, başımızın üzerinde ve genel olarak tüm evrende ne yaşandığını anlayamadan tam bir huzur yakalamamız ve kendimizi güvende hissetmemiz mümkün değildir. Nedir kendini güvende hissetmek? Bir düşünün, güven duygusu insana mutluluk vermez de ne yapar? Ben iyiyim, güvendeyim. Mutluluğun temeli. İşte Pikür kendini güvende hissetmenin birinci kuralının korku duymamak olduğunu söyler. Tanrı'nın seni cezalandırmasından korkma. Çünkü cezalandırmayacaklar. Yumuşatır. Tanrı seninle ilgilenmiyor der. Ama aslında galiba Tanrı zaten yok demektedir. Tanrı yoksa ceza yok, ceza yoksa korku yok, korku yoksa mutlusun. Biliyorum, herkese uygun bir düşünce tarzı değil. Ancak unutmayın o bir filozof, her şeyi sorgulayan bir filozof. O, Yunan kültürünün ayrılmaz bir parçası olan mitolojiye bile karşı durur. Onun hayatında hikayeler değil gerçekler vardır. Gerekli olan tek şey mitolojiden uzak durmak der. Cennet, cehennem yani bu hayattan sonrası yoktur. Tüm varlıkların atomlardan oluştuğunu söyler ve bu atomların da öldüğümüz anda zerrecikler halinde yok olacaklarını. Beden yoksa ruh da yoktur. Epikür'e göre felsefe, tartışmalar ve fikir ayrılıklarının konuşulması aracılığıyla mutlu bir yaşamı getirir. Bunun sebebi felsefenin kendisinin mutluluk verici bir şey olması değildir. İnsan olarak doğamızda anlamadığımız ve bilmediğimiz şeyler karşısında korku duyuyor olmamız ve felsefenin amacının da bu korkuların kaynaklarını araştırmak olmasıdır. Yoktum, varım, olmayacağım. Ölüm bizim için bir hiçtir. Çünkü beden maddelerini ayrıldığında hiçbir şey hissetmez. Hissetmemek hiçliktir. Tetra Parmakos'un ikinci maddesi. Ölüm bizim için bir hiçtir. Öldükten sonra hiçbir acı hissetmeyeceğimizi ve cezalandırılmayacağımızı söyleyerek bizi korkularımızdan arındırmaya çalışır. Elbette bugün bakıldığında bu bakış açısının düşündürücü bir yanı var. Bir tek ölümden mi korkuyoruz? Ya da sadece ölümden sonra bu dünyada işlediğimiz günahların karşısında çekeceğimiz cezalardan mı? Bu düşüncelerden sıyrıldığımız zaman gerçekten de mutluluk yolu açılıyor mu? Yoksa hayat artık daha mı karmaşık? Ölüme gelene kadar korkacak çok şeyimiz var. Şahsen düşünecek olursam, hasta olmak, ağrılar sızılar, muhtaçlık, yaşama savaşı, barınma, karnını doyurma, gelecek kaygısı. Hatta sadece kendinin değil çoluk çocuğunun geleceği, onların sorumluluğu, Bunlar Epikür'e sorulmuş muydu? O halde biraz geçmişe dönüp Epikür'ün yaşadığı zamanlara hayatına bir göz atmak lazım. Epikür M.Ö. 341'de Samos'ta doğdu. Anne babası Atinalı'ydı ve Epikür de ilerleyen yıllarda Atina'ya yerleşecekti. Yaşantısı ve düşünceleri onun Demokritos öğretilerini çalıştığını göstermekle birlikte Epikür her zaman kendi kendini eğittiğini söylemiştir. Felsefesi kinik felsefeyle de benzerlikler gösterdiği ve Epikür'ün gençliğinde Sinoplu Diyojen hayatta olduğu için Atina'da yaptığı mecburi askerlik görevi esnasında ikisinin karşılaşmış ve tanışmış olabileceği düşünülüyor. Epikür özellikle yüksek eğitimde çok önemli olan ve zamana damgasını vurmuş Platon öğretilerine karşı bir söylem geliştirmiş, Hatta neredeyse bütün bir epikür felsefesini buna dayandırmıştı. 30’lu yaşlarında Midilli de kendi felsefesini öğretmeye başladı. Ancak Kadada yarattığı fikir ayrılıkları yüzünden ayrılıp Atina'ya gitmek zorunda kaldı. önce 306 itibariyle epikür Atina'ya yerleşti ve bahçe adını verdiği kendi öğretisini anlatmaya başladı. Doğanın bize verebilecekleri sınırlıdır. Ve kolay elde edilebilir. Sınırsız olan boş isteklerimizdir. Şehirden ve insanlardan uzak bir yerde bahçe ve oraya isteyen herkes gelebiliyordu. Köleler ve hatta kadınlar bile. Bugün bize o da ne demek dedirten şey o zaman hayal bile edilemezdi. Ve Epikür kadınların da felsefi konuşmalara katılmasına ve hatta kendi klanıyla beraber bahçede yaşamasına izin veren ilk filozoftu. Bu satırları ben de bir bahçe hem de herkesten tecrit edilmiş bir bahçede yazarken akla şu soru geliyor. Neden bahçe? Platon'un akademisi, Aristo'nun lisesi de aslında yeşilliklerle bezeliydi. Özellikle Aristo öğrencileriyle bahçede gezinerek konuşmayı severdi. Hayalimde onları bir yandan konuşurken bir yandan da etraflarına bakar ve incelerken görüyorum. Şüphesiz de böyleydi. Epikür'e gelince kendi okulunun adına doğrudan bahçe demesi ve gerçekten de şehrin uzağında duvarların arkasında bir bahçe içine konuşlanmış olması dahiane bir fikirdi. Belki de felsefe meraklısının doğaya yönelimini hissetmiş ve başka isimlerle uğraşmak yerine doğrudan doğaya çağırmıştı. Peki nedir bahçe? Üzerinden iki milenyum geçmiş olmasına rağmen İnsanlar hala doğaya kaçmak ister ve düşüncelerini orada daha iyi toparlarlar. Bahçeler güzeldir. Hatta bazen fazla güzeldir. İnsanı sarhoş edecek kadar. İnsanı teskin edebilir, sakinleştirebilir ya da onlara ilham verebilirler. İnsan ruhuna iyi geldikleri kesin. Ama aynı zamanda insana bir huzursuzluk verip dürterler de ki felsefede ayrıca değerli olmaları belki de bundandır. Düşünün, her bir bitkinin çiçeğin büyüdüğüne tanıklık etmek, bir gülün en güzel çağını yaşadıktan sonra solduğuna şahit olmak, kurumuş olanın başını koparmak, bir ağacın üzerinde yol almış giden karıncayı seyretmek, bir kayısının dalında çürüdüğünü, bir zeytinin dalında olgunlaştığını seyretmek, bir bahçede ne kadar çok doğum varsa... O kadar da ölüm vardır. Bir bahçede hayatın bütün zıtlıkları vardır. Bir bahçe mikrokozmozdur. Oraya dikkatle bakan bütün bir evreni görür. İşte bu yüzden bahçe. Bilgeliğin bize sundukları arasındaki en önemli şey arkadaşlıktır. Epikür'ün insanlığa ilk öyüldüğü kalabalıklardan kaçmalarıdır. Kendinizi fark ettirmeden yaşayın der. Lathe Biosas Epikür'den yaklaşık 2000 yıl sonra yaşayan varoluşçu felsefenin en önemli isimlerinden biri Jean-Paul Sartre'ın dediği gibi Lenferges les autres" yani cehennem diğerleridir. Epikür şehir hayatını bir hapis, içinde yaşayan herkesi de mahkumlar olarak tanımlar. Epiküryen felsefe öncelikle bireylere hedef alır topluluklara seslenmez. Bu felsefenin en temelinde ruhun huzur içinde olması bulunduğu için insanların onlara iyi gelmeyecek olan diğerlerinden kaçmalarını önerir. Ancak bu diğerlerini iyi tanımlamamız gerekir. Bu diğerleri onları hırs, iş, para, siyaset, mevki dolu bir hayata çekmek isteyenlerdir. Kuvvet ve zenginlik insana kendini diğer insanlara karşı güvende hissettirse de Esas huzur kendini kalabalıklardan tamamen uzaklaştırmakla edinilebilir. Mi politeustai, yani politikaya girmeyin. Epiküryen felsefe için rahatlıkla apolitik diyebiliriz. Asla en iyi rejimden, en iyi vatandaşın nasıl olması gerektiğinden, siyaset eğitiminin herhangi bireyliğinden bahsetmez. Aynı şekilde ona göre insanın siyasete duyduğu alakada tamamen boştur insanların günlerini ve gecelerini meyve vermeyecek bir mücadeleye adamalarına ne sebep olabilir? Bir yerde şartlar değişmediği halde, o zamana kadar adalete uygun görünen kanunların gerçeklere ve adalet kavramına artık uymadıkları meydana çıkacak olursa, bu kanunlar artık adaletli olmaktan çıkarlar. Şartların değişmesi sonucu, o zamana kadar gelen kanunlar artık faydalı olmaktan çıkarlarsa, Aynı devletin vatandaşlar arasındaki sosyal ilişkiler için faydalı oldukları süre için adil olarak kalırlar. Ancak faydalarını yitirdiklerinde adil olmaktan da çıkarlar. İnsanların kendilerini siyasetten olduğu kadar günlük sıkıcı işlerden de arındırması gerektiğini söyler. Kısacası hiçbir politik teori oluşturulmamıştır. Toplumun değil bireyin nasıl yaşadığı mühimdir. Dönemi biraz mercek altına aldığımızda Aristo ve Platon'un öğretilerinin bu değişen dünyada daha fazla soruya cevap vermediğini görüyoruz. Bireyselciliğin başladığı bir dönem. Sınırların genişlediği, insanların bir şehirden diğerine gittiği ve belirsizliğin hakim olduğu bir dönem. Hem politik olarak çalkantılar hem de krallık içinde çatışmalar var. İnsanlarda huzursuzluk hakim. Yakınındakilere karşı en üst seviyede güven duyabilen insanlar birlikte zevkle yaşarlar. Çünkü onların garantisi arkadaşlıklarıdır. Bunların birbirlerine karşı hissettikleri samimiyet öyle bir şeydir ki, aralarından biri zamansız bile ölse bu durum acınacak bir şeymiş gibi yas tutmazlar. İşte Epikür böyle bir dönemde bahçesinde kendisini dinlemeye gönüllü olanları bir araya getirir. Orada hep beraber yaşarlar. Duvarlarla çevrili bu bahçede Epikür'ün mutlak liderliği ve üyelerin yakın arkadaşlığı söz konusudur. Filozof birey hayatında böylesine bir arkadaşlığı en tepeye koyar. Aralarından biri yaşamını yitirdiği zaman onun yokluğuna ya da onun için üzülmek yerine bir zaman var olmuş olduğuna ve arkadaşlar olduğuna şükrederler. Karşılaşılan tehlikenin sonsuz olmadığını, hatta uzun bile sürmeyeceğini öğreterek bize kuvvet veren bilgi, geçici şartlar içerisinde dostluğun en sağlam güvenci olduğunu da öğreten bilgidir. Diğer varlıklarla, hadi adlı adınca söyleyelim, diğer hayvanlarla karşılaştırıldığında insanın korkması için çok daha fazla sebep vardır. Doğa aslında onlara diğer hayvanlara bahşettiği doğal korunma silahlarını, Gücünü, içgüdülerini vermemiştir. İlkel insan doğa içindeki pek çok vahşi hayvanın avı olmuştur. Ancak birbirinden güç alan insanoğlu kendisini bu cendereden çıkartacak güce sahiptir. Epikür'ün her arkadaşlığının temelini, birbirine sağladıkları faydanın oluşturduğunu söylediğini düşünecek olursak, arkadaşlığın bu felsefede neden önem kazandığını da anlamış oluruz. Arkadaşlar birbirine destek olur, yardım ederler. Kendine en yetebilen insanın bile başka birine ihtiyaç duyduğu anlar vardır. Belki de arkadaşlıkla ilgili ilk duymak istediğimiz şey bu, yani faydacılık değil, ancak bekleyin, epikürekler. dost bizim mutluluğumuza bir katkıda bulunmaz, dost bizim mutluluğumuzun bir faydasıdır, dost bizimle birlikte gülendir. Dost bizim benliğimizin bir parçasıdır. Sadece kendi mutluluğumuz için değil, arkadaşlarımızın mutluluğu için de var oluruz. Bahçe tam böyle bir yer olmuştur. Orada yaşayan, Epikür öğretileriyle yaşayan herkes bu dostluğa sadık kalarak birbirinin mutluluğunu göz etmiştir. Ayrıca o güne kadar ki tüm felsefe okullarından farklıdır. Arkadaşlar arasındaki ilişkiler daha serbesttir. Ve kendi özel mülklerinden de vazgeçmek zorunda bırakılmışlardır. Orada kendi istekleriyle bulunmaktadırlar. Hatta bu dışarıdan bakıldığında bazı yanlış anlaşılmalara da sebebiyet vermiştir. Arkadaşın ailendir. Beden söz konusu olduğunda yaşanacak haz sınırsızdır. Ve sınırsız hazın yaşanabilmesi için herhangi bir kısıtlama olmaması gerekir. Ama bedenin sınırlarını ve sonunu belirleyen ve bizi sonsuzluk karşısındaki korkulardan koruyan akıl bize tam ve mükemmel bir hayat sunar ve sınırsız zamana da ihtiyacı yoktur. Hazın varlığını inkar etmez ve şartlar onu hayattan ayrılmaya mecbur bıraktığında hayatın zevklerinden mahrum kaldığını sanmaz. Epikür felsefesi daima yanlış anlaşılmaya açık bir felsefe olmuştur. Temeline mutluluk ve mutluluğun temeline de hazzı koyan bir felsefe nasıl yanlış anlaşılmasın? Bu haz konusuna daha sonra geleceğiz ama önce şu yanlış anlaşılmadan bir bahsedeyim. Haz almayı merkezine koyan bir felsefecinin kendi duvarları içindeki bahçesinde öğrencileriyle beraber yaşadığını duyan Atinalılar, burada çok eşli bir hayatın yaşandığını, daha da açık konuşmak gerekirse seks partilerinin yapıldığı bir ortamın bulunduğunu düşünmüşler, iddia etmişlerdir. Bu her ne kadar yanlış da olsa, yüzyıllarca epiküryen felsefenin her tür hazı doruğunda yaşayan bir felsefe olduğuna inanılmıştır. Oysa yukarıdaki doktrininde de söylediği gibi epikür bedensel hazdan çok akla ve aklın yaşatacağı haza önem verir. Hatta Epikür arkadaşlar bu kadar önem verirken evliliğe hiç prim vermez. Cinselliğe fazla düşkünlüğün insana olsa olsa zarar getireceğini söylemiştir. Dışarıya karşı korkusuyla en iyi yüzleşebilen kişi kendisine buna karşı durabildiği tüm varlıklarla birlikte bir aile kurar. Bu aileye almadıklarına birer yabancı gibi davranamayacak kadar bir mesafede durur ve onlarla hiçbir ilişki kurmaz. Epikür'ün nezdinde arkadaşlar ailedir. İki kişinin bunun dışında bir bağ kurmasına gerek yoktur. Bunun sebebi yine basittir. Acıdan ve sorunlardan kaçınmak. Epikür'e göre bir eş ve çocuklar başlarda güzel olsa bile sonralarında insan hayatını karmaşık bir yapı haline dönüştürecektir. Ayrıca evlenmek demek, sınırlı sayıda insanla iletişim halinde bulunmak, o kadar kişinin birbirine yetmesi demektir. Bunların birinin kaybında insan büyük bir kedere düşecektir. Bahçedeki gibi daha geniş bir kitle daha az tehlikelidir. Buradaki kelime seçimine dikkatinizi çekmek isterim. Daha az tehlikeli. Epikür'e göre zaten varoluş başlı başına bir tehlikedir. Bu yüzden de dış etkenler en aza indirgenmelidir. Ancak günümüz düşünürleri, Epikür'ün sözünü ettiği türden bir arkadaşlığın çağımız koşullarında eşit haklara sahip iki kişinin evliliği olarak da görülebileceğini söylüyorlar. Ayrıca insan düşünmeden edemiyor. Birini kaybetme korkusuyla ömür boyu birine bağlanmadan mı, yoksa hayatın akışını kabullenerek hayatın getirdiği sevgiyi mi yaşamalı? Epikür'ün bu soruyu en baştan reddettiğini biliyoruz. Unutmamalı ki onun felsefesi acı çekmemek üzerine kurulu. Acı çekmeyen insan mutludur. Haz acı getirir. Acının haza bağlı bir olgu olduğu fikrini belki de ilk ortaya atan ve hakkında en çok konuşan Epikür'dür. Peki o halde mutlu bir hayatın peşinde koşan, ve mutluluğu sadece hazların getireceğine inanan Epikür, hazın acı getirdiğini söyleyerek kendiyle çelişmez mi? Şu halde neden bu dünyada tek amaç haz duymak olmalıdır? İster kısa isterse sonsuz zamana sahip olalım, alınacak haz aynı ölçüde olabilir. Yeter ki hazın sınırları akılla çizilmiş olsun. İşte haz konusuna girmek için en uygun zaman. Epikür'ün bahsettiği haz nedir? Bugün bile Epikür'ü anlayan iki çeşit grup vardır. Birincisi işin popüler kültür tarafına ağırlık veren, lüksürün ve yaşam kavramını felsefeyle birleştirmek için Epikür'ün doktrinlerini kendilerine göre yorumlayan, kendisi zevk düşkünü olan bir grup. Bu grup Epiküryan mutfak diye bir kavram bile oluşturmuş. İyi yemek, güzel şarap sunan restoranları Epiküryan mutfak diye tanımlamıştır. Epikür mutfakta organik, zor bulunur malzemeler kullanılır. Her yemek titizlikle pişirilir ve başta şarap olmak üzere her içeceğin en kalitelisi ve en güzeli sunulur. İkinci grup ise epikürü çalışmış, felsefe okumuş ya da felsefe meraklısı, her bir doktrin anlamaya çalışırken bile yıllarını tüketmiş ama sonunda ne tarih kitaplarına hakkında yazılmış tezlere de bakarak anlamış olan gruptur. İşte biz bu ikinci grubun da dahil ettiği haz anlayışını dikkate alacağız. En büyük hazda hiçbir acı hissetmediğimiz zaman ulaşırız. Haz varken kesintiye uğramadığı sürece ne beden ne de zihin acı çeker. Tetraparmakos'un üçüncü bileşeni En büyük hazda acı hissetmediğimiz zaman ulaşırız. Epikür, huzursuzluğun yokluğu adını verdiği bir kavramdan bahseder. Hayatımızdaki tüm huzursuzlukları çıkarttığımız zaman, haz ve devamında mutluluk kendiliğinden gelecektir. İnsan çoğunlukla kendini güvende hissetmek için zenginlik, onur, mevki peşinde koşar ve bunlar aslında elde edilmesi güç şeylerdir. Bunları elde etmek adına her an endişeli ve tedirgin olmak, sonuca varılacak olsa da o zamana kadar bize yeteri kadar huzursuzluk yaşatır. Oysa insana iyilik verecek olan şeyler çok daha yakınındadır. Hatta elinin altında. Epikür bir bebeğin bile bunların ne olduğunu bilebileceğini söyler. Eğer bütün hazlar zaman içinde tek tek değil de hepsi bir anda bir araya gelebilseler, bir hazla diğer arasında fark olmazdı. Ona göre doğduğumuz andan itibaren iyi nedir, kötü nedir biliriz. Ve hayatımız boyunca zaten bu doğrultuda hareket ederiz. Yine Epikür'e göre insanların elde etmeye çalıştığı şeylerin çoğu ne doğaldır ne de gerekli. Korona günlerinde bunu daha iyi anlamadık mı? Evimize yığmış olduğumuz çoğu şeyin aslında ne kadar gereksiz olduğunu görmedik mi? Epikür, Epikür mutfak düşkünlerinin aksine her şeyin en iyisini ya da en pahalısını yemezdi. O bir lokma ekmekle beslenir, bir tas su içerdi. Bahçede yaşayan herkes de aynını yapardı. Örneğin peynir onlar için lükstü. Epikür'ün yakın bir arkadaşından yılın bazı günlerinde peynir istediği biliniyor. Orada son derece basit ve doğal bir hayat yaşanıyordu. Arzuların doğurduğu acılar ortadan kalktığı zaman artık bedenin hazı da artamaz. Sadece çeşitlenebilir. Ancak zihinde yaşanan haz bize korkularımızı yaşatanların ve buna benzer şeylerin önemini tam olarak anlamaya çalışmakla doğruğa çıkabilir. Kendini dinle, doğru yolu bulacaksın. Epikür felsefesinde doğa çok önemli bir yere sahip. Doğayı incelemek, çalışmak epiküryen felsefenin ilk elementidir. Onun doğa bilimine eğilmesinin sebebi, doğaya duyduğu merak değil zihnin korkularından kurtulma isteğidir. Tabiat olaylarından, tanrılardan ya da ölümden korkuyor olmasaydık, arzunun ve acının sınırlarını bilmemek bizi rahatsız etmeseydi, doğayı incelememize lüzum olmazdı. Doğayı tanıyan kişi vesveselerinden kurtulur, batıl inanışlarını bir kenara koyar ve Atariksa'ya ulaşır. Yani ruhun dinginliğine. Zira dünya az çok bize göründüğü kadardır. Her şeyin arkasında daha büyük bir düzen aramaya gerek yoktur. Eğer var olduğu kadarıyla hem doğayı hem de insan doğasını kabul edebilirsek mutluluğa da yakınız demektir. Bir epiküryenin amacı etsin kurallarına uygun yaşamaktır. Et insan bedenidir. Eğer haz verebilen nesneler insanları zihinlerindeki korkulardan arındırabilselerdi, acı ve ölüm korkusundan sıyrılmalarına yardımcı olsalardı ve hatta bundan da öte isteklerine ket vurmayı öğretebilselerdi, o zaman bu insanlara kızamazdık. Zira bu insanlar her bakımdan mutlu olurlar ve hiç acı çekmezlerdi. Zihinleri ve bedenleri acı çekmez, yani bütün kötülüklerden de uzaklaşmış olurlardı. Epikür'e göre insan doğası onu daima doğru yönlendirir. Hatta gerçek bilgiler duyular sayesinde edinilir ve doğru kullanıldıklarında duyularımıza tamamıyla güvenebiliriz. Buna sanırım bizler bugün kalbinin sesini dinlemek diyoruz. Filozof aynı zamanda hislerimizin gerçek içinde en doğru kriter olduğunu söyler. Yani bir şeyin doğru olduğunu ta derinde, en derinde hissediyorsak o muhtemelen doğrudur. İçgüdülerimiz birer kriterdir. Epiküryen felsefe neredeyse psikolojik bir yaklaşım. Hatta bugünün modern teorileri, düşünce şekilleriyle çok benzerlik gösteren epiküryen felsefe bir terapi yöntemi olarak da düşünülüyor. Örneğin pek çok modern zaman psikoloğu epiküryen felsefenin de söylediği gibi beklentileri ve hedefleri azaltmanın kişisel mutluluğu artıracağı fikrine sahip. Hayatın sınırlarını bilen insan yoksunluktan kaynaklanan acıdan kurtulmanın ve hayatı mükemmel hale getirmenin ne kadar kolay olduğunu bilir. Bu yüzden kazanması zor olan şeyleri istemez bile. Epikür, insanın mutluluğunu dış etkenlere bağlamaması gerektiğini söyler. Mutlu olmamız için gereken her şey bize doğada sunulmuştur ve biz eğer ne isteyeceğimizi anlayabilecek kadar sağduyulu davranabilirsek, Mutlu olmamamız için hiçbir sebep yoktur. Tatmin edilmedikleri zaman acıya sebebiyet vermeyen arzular gerekli arzular değildir. Arzu edilen şeyi elde etmesi güçse ya da zarar verecek arzularsa kolayca vazgeçilebilirler. Biraz karışık olmakla beraber dikkatlice okunduğunda çok net bir mesajı var bu doktrinin. Epikür'ün de söylediği üzere, bazı arzular doğaldır ve zorunludur. Bazıları doğaldır ama zorunlu değildir. Bazıları ise ne doğal ne de zorunludur. Bunlar sadece boş hayallerin ürünüdür. Hadi bunu biraz açalım. Yemek, içmek ve barınmak hem doğal hem de zorunlu ihtiyaçlardır. Doğayla en uyumlu olduğumuz anda dahi bunlara ihtiyaç duyarız. Ve bu ihtiyaçlarımız giderildiğinde aslında yeteri kadar mutluyuzdur. Bizim karnı tok sırtı pek lafımızı düşünün. Ne kadar basit, ne kadar da doğru. Mutluluğun aslında dört kelimeye sığabildiğinin en güzel göstergesi. En başta söylediğim gibi koronada bizlere bunu bir nebze gösterdi. Mutluluk aslında içimizdeydi. Hayat eve sığıyordu. Mutlu olmayanlar ise epikürün tanımladığı ikinci ve üçüncü tip arzulara sahip olanlardı. Doğal olup zorunlu olmayan arzular. Örneğin gurme işi yemekler. Evet doğaldır ama olmasa da karnımız doyacaktır. Şöyle bir hatırlatmada bulunayım. Bir Atina kuşatmasında Epikür ve öğrencileri fasulye stoklarıyla hayatta kalmayı başarmışlardır. Üçüncü kategorideki arzular ise şu dönemde bırakın insanların mutlu etmeyi mutsuzluğa sürüklemiştir. Zenginlik, ün, mevki en önemlileri. Bunların peşinde koşmak epiküre göre yersizdir. Zira doğal sınırlar olmadığı için ne kadar elde edilirlerse edilsinler yetinilmeyecektir. Bunlara sahip olanlar daima daha fazlasını arayacaklar. Bir gün gelip de elde edemediklerinde mutsuz olacaklardır. Oysa başta bunların peşinde koşmayanların mutsuz olmak gibi bir ihtimalleri de kalmaz. Aslına bakacak olursanız çok merak ediyorum. Epikür ya da onun ekolünden devam etmiş bir filozof, bugün yaşadığımız bu pandemiyi görse, deneyilmese bunu nasıl algılayacak ve irdeleyecekti? Daha önce dünyanın toplu halde böylesine eve kapandığı görülmemişti. İnsanların parasının, ününün, ünvanının onu diğerlerinden çok dayıramadığı bir durum yaşadık. Zira insanlar bu sahip olduklarını kullanamadılar. Sizler de merak ettiniz mi, sürekli ilgiyle yaşamaya alışmış ünlüler, sürekli sahnede alkış almaya alışmış olanlar, kılık kıyafetlerini magazin dergilerinde programlarında sergileyenler, parasıyla daha lüks yaşayanlar bu sahip olduklarını kullanamadıklarında neler hissettiler, nasıl bir boşluğa düştüler? Şu halde onlara kazanana kadar zaten acı vermiş olması muhtemel hazlar, bu sefer sahip olduktan sonra bile acı yaşattılar. Sanırım Epikür bundan çok farklı düşünmezdi. Çünkü bakın onun erdeme bile yaklaşımı nasıl. Doğal olmakla beraber yerine getirilmedikleri zaman bize gerçek bir acı vermeyen arzular boş görüşlerden doğmadırlar. Ve bu arzulardan kurtulamamanın sebebi gerekli olmalarından değil insanın boş hayalleridir. Eğer haz vermiyorsa erdeme tükürürüm. Elimden geldiğince açıklayayım. Bugün erdem olan şey belki de yarın olmayacaktır. Ama daha da önemlisi, erdem sahibi olduğunu, erdemli davrandığını düşünen kişi bundan doğal olmayan bir gurur duyacaktır. Gurur duymayı istemekse yine boş bir arzudur, çünkü doğal değildir. Epikür bu yüzden kimseden erdem sahibi olmasını beklemez. En büyük erdem hayattan zevk alabilmek ve mutlu olmaktır. Bunu yapmak da çok basittir. Yaşamak bir numaralı kuraldır. Epikür insan ruhuna iyi gelmediği takdirde felsefeyi bile gözden çıkartır. Tıbbi müdahalenin işe yaramadığında hiçbir öneminin olmaması gibi eğer felsefe de insanın içine yaramıyorsa bir önemi yoktur. Doğayı bilmeyen insan tam bir haz duygusu da yaşayamaz. Epikür kozmik ve meteorolojik olaylardan korkmuyor, ve ihtiyaçlarımızın doğal sınırlarını anlayabiliyor olsak, felsefeye de ihtiyaç duymayacağımızı söyler. Felsefe adeta bir öğretmendir. Örneğin Epikür'e göre korkunun iki kaynağı vardır. Birincisi insanın zayıflığı, ikincisi ise insanın hayal gücünün kuvvetli olmasıdır. Birincinin çaresi vardır, ikincisinin ise tek çaresi felsefedir. Bu hayal edilen korkuların başında Tanrı'nın insanı cezalandırması ve yaşamdan sonraki hayat fikri gelir ve bunları bize anlatabilecek, anlamlandırabilecek tek şey felsefedir. Esas olan ruhumuzda çalkantılar yaratan fikirlerden kurtulmamızdır. Öyle ki aslında o felsefeye bir bilim gibi yaklaşmıştır. Belki de bugün olsa filozof değil bilim adamı olacak ve var gücüyle yine insanları korkularından arındırmaya çalışacaktı. Her şey değişir ve hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Doğa her şeyi değiştirir ve her şeyin şeklini değiştirmeye zorlar. Lucretius Bilge insanın hayatında şans nadiren rol oynar. Hayatı boyunca onun çıkarlarını belirleyecek olan şey aklıdır. Her şeyin tanrılardan bilindiği bir çağda epikür aklı her şeyin önüne koymuştur. Ona göre aklın birinci göstergesi de temkinli olmaktır ve bütün erdemler arasında en önemlisidir. Temkin kelimesinin tarih boyunca en değer bulmuş olduğu ve bir erdem olarak kabul edildiği bir felsefedir epiküriyen felsefe. Tedbir sahibi olan kişi boyundan büyük işlere kalkışmaz, ulaşamayacağı şeyleri istemez. Hiç kimseye imrenmez. Geçmişte yaşanmış olan talihsiz olayların bir sebebi olduğuna inanarak onları kabullenir. Öğrettiklerinden dolayı minnet duyar ve yaşanan her şeyin artık değiştirilemeyeceğini anlar. Geleceğe de buradan hareketle bakar. Ne kadar da zor geçmişi kabullenip onu bir kenara koymak. Belki de bu zorluğu bildiği için Epikür, hayal kırıklıklarını en aza indirgemeye çalışır. Hiçbir erdeme prim vermeyen Epikür için temkinli olmanın bu kadar mühim olmasının sebebi, onun hayattan zevk duymaya sebep olmayan diğer tüm erdemlerin bir ödül bekleyen boş, gereksiz ve rahatsızlık verici beklentiler olduğunu düşünmesidir. Peki madalyonun öteki tarafına da bir göz atalım mı? Herhangi bir şey istememek çoğunlukla hiçbir şey yapmamak demek değil midir? Mutluluk bir motivasyon kaynağıdır ve bizleri kendi konfor alanımızdan çıkararak bir şeyler başarmaya da yönlendirir. Bazı modern zaman psikologları beklentileri düşürmenin mutluluğu artırabileceğini söylerken, diğerleri de mutluluğun sadece acıdan kaçınan ama boş geçen bir hayat yerine hazla, anlamla ve etkileşimle dolu bir hayatla birlikte geldiğini savunuyor. Mutluluğun sosyal statü, eğitim, iş ve sosyal etkileşimle de alakalı olduğunu söylüyorlar. Eğer her yaptığını her şart altında doğanın amaçlarına uydurmazsan ve ister bir şeyden kaçınmak ister onu izlemek olsun bu amaçlardan saparsan o zaman yaptıkların aklının yoluna uymaz. Epikür, bir olayı değiştirmeye kalkmanın sadece insan acı ve huzursuzluk vereceğini, insanların olayı değiştirmeye çalışmak yerine olayla başa çıkabilmenin bir yolunu bulmalarını söyler. Bunu yapabilmenin belki en iyi yolu da kötü düşünce ya da hislerin sıklık derecesini ya da yoğunluğunu değiştirmeye çalışmaktır. İşte bu noktada Epikür doktrinlerinin dördüncüsüne, tetra parmakosunda son bileşenine değinmekte fayda var. Bedensel acı çok uzun sürmez. Tam tersine eğer acı çok güçlüyse kısa sürer. Bedensel azdan daha fazla olan acılar da günler sürmez. Uzun süren hastalıklar bile acıya galip gelebilecek hazlarla dolu olabilir. Epiküre göre acı bedende değil zihindedir. Daha doğrusu zihnin berraklığı, huzuru, fiziksel acıyı bastırabilir. Ama bununla beraber zaten insan acıyı çekmelidir. Çünkü aslında ruhsal değil de bedensel olan herhangi bir acı hiçbir zaman katlanılamayacak kadar fazla değildir. Kendisinin ölümünden hemen önce arkadaşına yazdığı son notta bu yaklaşımının bir kanıtıdır. Epikür, uzun süredir çektiği böbrek ve bağırsak sancılarını görmezden gelerek çok mutlu bir hayat sürdüğünü, felsefe adına yaptıklarının acısını katlanabilir hale getirecek kadar onu mutlu ettiğini söyler. Belki de kendi deneyiminden yola çıkarak Epikür, kronik acının ara ara yaşanan geçici iyileşmeler esnasında normalden daha da büyük bir rahatlama yaşatacağını ve o anda duyulan hazın unutulamayacak, yatsınamayacak kadar büyük olduğunu anlatmaktadır. Bununla beraber ona göre geçici ve ufak acılara da haddinden fazla dikkat gösteririz. Oysa böylesine acıları Epikür'e göre mutlu bir hayatı baltalayamaz. Ona göre iki seçenek vardır. 1- Acı dayanılamayacak kadar kötü değildir. 2- Çok kötüyse yakında geçecek demektir. Sanırım doğayla uyum içinde yaşamanın bir parçası da kendini olası bedensel acılara bırakmaktır. İnsan yaşamı her haliyle kabul ettiğinde mutlu olmaması için bir sebebi yoktur. Bu mutsuzca değiştirmeye çalışmak ise sadece hayal kırıklığı ve mutsuzluk getirecektir. İkinci seçenekteki bir acının yakında geçecek kadar kötü olması ise yine ölümle barış halinde olmaktır. İngiliz yazar Samuel Butler'ın da dediği gibi, ''Herkes ölümsüzdür aslında. Bir gün öleceğini bilebilir ama...'' öldüğünü hiçbir zaman bilmeyecektir. Öldüğümüz an artık olmayacağımız için aslında bir nevi ölümsüz sayılmaz mıyız? Bu da bizim ölüm korkumuzdan sıyrılmamıza yardımcı olacak düşüncelerden biri. Epiküryen felsefede ölüm korkusundan kurtulmak, acıdan yani ruhsal bir çalkantıdan kurtulmak anlamına geldiği için önemli. Çünkü acının yokluğu hazzı getirir. Ve haz bu kutsal hayatın hem başlangıcı hem bitişidir. En önemlisi her seçimin başlangıcıdır. Haz sadece günlük yaşantımızdaki seçimlerimizde önemli bir etken değildir. O aynı zamanda iyi ve kötüyü yansıtırken başvurduğumuz bilişsel bir önceliktir. Bizi diğer insanlardan koruyan her ne ise o şey doğal olarak iyidir. Adil insanın zihni her zaman rahattır. Adaletten yoksun olan ise hep huzursuz olacaktır. Epikür felsefesine göre huzur en çok adil insanın yaşayacağı bir duygudur. Adil olmayan ise hiçbir zaman gerçek huzuru bulamaz. İşte adalet kavramı da aslında burada çıkar. İnsanın son derece bencilce kendi vicdanı için ortaya çıkardığı bir kavramdır. Ve ancak ve ancak ortak avantajlara hizmet etmek için vardır. Aslında birerden bile değildir. İnsanların sadece kendi çıkarları için uydurdukları yazılı maddelerdir. Oysa adalet çeşitli durumlarda farklılık gösterecektir. Hiçbir zaman net bir adalet var olmamıştır. Hukuk herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda toplum içinde kötülük etmemek ve kötülük görmemek için yapılmış bir anlaşmadan başka bir şey değildir. İnsanlar nasıl bir araya gelip topluluklar oluşturmuşlardır? Epiküryen felsefeye göre insanoğlunun sosyalleşmesinin temelinde doğanın insanın varoluşuna karşı tepkisizliği hatta yer yer saldırgan olması yatar. Bunu anlayan insanoğlu kendi arasında ortak bir dil geliştirmesi gerektiğine vakıf olmuştur. Epikür ilkel insanın kendi aralarında kapasitesi çerçevesinde iletişim kurmamış olsa insanlığın da doğa içerisinde ayakta kalmasının mümkün olamayacağını söylemektedir. Bu arada geriye bir dönüş yapacak olursak Epikür'e göre bu bile tanrıların dünyayı insan için yaratmamış olduğunun bir göstergesidir. Birbirine karşılıklı kötülük yapmamak için anlaşma yapma şansı olmayan hayvanlar için ne adalet ne de adaletsizlik vardır. Aralarında böyle bir anlaşma yapmayan ya da yapamayan kabileler de aynı durumda ve aynı kafestedir. Konumuza dönelim. Hayatta kalabilmek için iletişim kuran insanoğlu bu sefer de kendi arasında bir uzlaşma sağlayabilmesi için adalet kavramını bulmuş, ve her çağın doğasına göre de kavram yeniden şekillenmiştir. Ancak nerede, hangi koşullarda yaşarsa yaşasın adil olan insan huzuru ve dolayısıyla da mutluluğu yakalar. Bu da doğal adaleti anlayabilmekle mümkün olabilir. Epikür, bir toplum içinde karşılıklı gereksinimler bakımından yararlı oldukları halkın karar birliğiyle kabul edilmiş olan kanun hükümleri, Herkes bundan eşit derecede faydalanmasa bile adalete uygundur. Ama biri bir toplum içinde karşılıklı yapılan sözleşmeye karşı bir kanun koyacak olursa bu kanun asla adil değildir. Bir yandan da adaletin ayrılmaz gereği olan fayda önceleri varken yavaş yavaş önemini yitirse de boş laflara kapılıp yolundan ayrılmayan ve sadece gerçeklere inananlar için kanun adaletli olma özelliğini korumaya devam eder demiştir. Ayrıca aralarında anlaşma yapmayan topluluklara kabileler diyerek bir nevi medeniyetin alt limitini belirlemiştir. Adaletsizliğin kendisi kötü değildir ama o adaleti uygulamak için seçilenlerin yaşattıkları kötülüktür. Her çağda değişen bir adalet ne kadar güvenli olabilir ki? Biz ülkemizde defalarca bunun örneklerini yaşamadık mı? Değişen her hükümetle adalet sistemimiz, inancımız, yargılarımız değişmedi mi? Şu halde nedir adil olan? Epikür doğanın adalet olduğunu söyler. Doğa kanunları faydalılığın bir sembolü ya da ifadesidir ve birinin başkasına zarar vermesini ve başkasından zarar görmesini engeller. Epikür'ün hazdan sonra hakkında en çok konuştuğu ikinci şey adalet. Neden unutmamak gerekir ki kendisi ve o öldükten sonra da felsefesi Yunan tarihinde Büyük İskender'in ölüm tarihi olan milattan önce 323 ile Roma İmparatorluğu'nun kuruluş tarihi olan milattan önce 31 yıllar arasındaki Helen dönemi esnasında etkili olmuştur. Bu dönemde artık Yunan kültürü içine kapalı olmaktan çıkmış ve doğu kültürlerinin de etkisi altında kalmaya başlamıştır. Kozmopolit yerleşim yerleri ve nüfus yeni düzenlemelere ihtiyaç duymuştur. Epiküryen felsefenin değişen düzenle birlikte adaleti de sorgulaması en doğal şeylerden biridir. Zira Aristo ve Platon'un görüşleri yeni sorulara cevap verememektedir. Sosyal sözleşmenin kendi tarafını ihlal eden bir insanın, daha önce onlarca kez kurtulmayı başarmış olsa da bir gün yakalanmayacağına inanması mümkün olamaz. Ömrünün sonuna kadar korkuyla yaşayacaktır. Epikür, adaleti yine mutluluk kavramına bağlantılı olarak sorgulamıştır ve ömrünün sonuna kadar korkuyla değil huzurla yaşayacak bir insanın mutlu olduğunu söylemiş, bunun yolunun da adalete uygun davranmaktan geçtiğini anlatmıştır. Görüyorsunuz ya, biz de bugün başımızı yastığımıza koyduğumuzda uyuyabiliyorsak, bunu adalete uygun davrandığımız için yapıyoruz. Ancak Epikür'e hak vermemek imkansız. İşin ucunda kendi mutluluğumuz, huzurumuz ve hatta kesintisiz uykumuz olmasaydı da gerçekten adil olacak mıydık? Hiçbir haz temelinde kötü değildir. Ama hazzı oluşturan bazı etkenler aslında hazdan daha büyük huzursuzluğa sebebiyet verebilirler. En azla yetinmek Elinde var olanla mutlu olmak Elinde var olanla mutlu olabileceğini anlamak Daha fazlası için uğraşmamak, dolayısıyla da başkalarına zarar vermemek Kendi sessiz güvenli alanında yaşamak ki bu sessiz güvenli alan senin evin, senin aklın, senin kişiliğindir. En nihayetinde sensindir. Sokrates Epikür'den çok önce sormuştu. İnsan nasıl yaşamalıdır? Epikür'ün cevabı net, mutlu. Giyim kuşamından yediğine içtiğine, etrafında barındırdığı insanlara kadar her şey insana haz vermeliydi, mutlu etmeliydi. Üzerine geçirdiğin kıyafet seni kaşındırmamalı, yediğin yemek ağırlık yapmamalıydı. Haz buydu. Nasıl denir, hafif yaşamak. Arkadaşlarınla hoş sohbetler etmeli. Kendini tamamen güvende hissetmeliydin. Etliğe sütlüye karışmayacağın için korkuların da olmayacaktı. Bir ideal uğruna savaşmayacaktın. Politik olmayacaktın. Sadece aslında çok zor olan yaşama işini başaracaktın. Bazısına bunlar kolaycı pasif bir yaşam tarzı gibi gelse de, 700 yıl boyunca insanlar Epiküryen felsefenin etkisi altında kaldılar. Bugün ise halen onu bir yaşam tarzı olarak benimsemiş olanlar var. Bazıları kendilerini diğer insanların karşısında güvende hissedebilmek için ün ve isim peşinde koşarlar. Eğer aradıkları güvenliği bulurlarsa o zaman gerçekten de kendileri için en doğal olanı bulmuş demektir. Ama şayet kendilerini güvende hissetmiyorlarsa tabiatlarına uyarak aradıkları şeye ulaşamamışlar demektir. Mutluysan akıllısın, mutluysan dürüstsün, mutluysan iyisin. Şimdi lütfen sizi ufak bir yolculuğa çıkartmama izin verin. Denizli-Fethiye yolunda kuzeyden gelirken Grabel geçidine varmadan solda bulunan İnci Aliler köyünden ulaşılan bir yere gidiyoruz. Oynuanda, Likya uygarlığının kentlerinden biri. Burada sonra ikinci yüzyılın ortalarında kentin zenginlerinden biri olan Diyojen, Sinoplu Diyojen ile karıştırmayın lütfen, tarafından çok büyük bir yazıt yaptırılmıştı. Epiküryen felsefeye göre yaşamış olan Diyojen hemşerilerine ona gerçek mutluluğu tattıran bu felsefenin ana kurallarını anlatan bir miras bırakmak istemişti. Önce 19. yüzyılda Fransız ve Avusturyalı epigraflar tarafından bu yazıtın etrafa saçılmış 88 parçası bulundu. Günümüze kadar devam eden kazı çalışmalarının sonucu olarak ise yaklaşık 3 metre 60 santim boyunda olan bu yazıtın toplam 25.000 kelime içerdiği tahmin ediliyor ki bu da onu antik Yunan'dan geriye kalan en geniş kapsamlı yazıt yapıyor. Bir deprem sonucu mu yıkıldı yoksa kentin daha sonraları yaşayan nüfusu tarafından bilerek mi yok edildi belli değil. Yazıttan geriye kalan taş parçalarını köyde yaşayanlar kendi yapılarında kullanmış ve öyle ya da böyle muhafaza etmiş olmuşlar. Aslında tuhaf bir şekilde mutluluğu her an yanlarında taşıyor oluyorlar. Diyoje'nin yazıtta şu maddeyi de bulundurmuş olabileceğini düşünüyorum. Akıllı, iyi ve dürüst olmadan mutlu yaşanamayacağı gibi, mutlu olmadan da akıllı, dürüst ve iyi olunamaz. Bunlardan biri, örneğin akıllılık eksikse, insan iyi ve dürüst olsa da yaşayamaz. Burada anlaması hem çok kolay hem de güç bir felsefe var aslında. Akıllı, iyi ve dürüst olmadan mutlu olmamak tamam da, mutlu olunca neden akıllı, dürüst ve iyi olalım? İnanın aslında Epikür felsefesinin özünü verebilmek için, Epikür'ün her bir doktrinin üzerinde saatlerce, günlerce, aylarca düşünmek gerekti. Evet, elimizde söyledikleri var ama gerçekten ne diyor? Kendimce, mutlu olunca neden akıllı, dürüst ve iyi olalım sorusuna yanıtı aramak için yine Epikür'ün aslında salık verdiği gibi yüzümüzü bilime dönmek zorunda kaldım. Yani aslında doğayı anlamaya çalıştım. Bu sefer insan doğasını. Nedir mutlu olmak? Sadece bir ruh hali mi? Yoksa işin içinde beynin kimyası da var mı? Şu har vurup harman savurduğumuz bedenimiz aslında mükemmel bir mekanizma değil mi? ve birazcık koysak hemen mutluluk hormonu salgılamıyor mu? Eğer duygularınıza karşı gelirseniz, bu duygular arasından tek birinin hatalı olduğunu iddia edebilmek için bile bir dayanağınız kalmaz. Psikolojide mutluluğa odaklanmak son zamanların işi. Temel olarak psikolojinin bir bilim dalı olarak kabul edildiği 1800 ortalarından 1800 sonlarına kadarki süreçte, Odak noktası hayatta nasıl daha az mutsuz olunabileceğiydi. Psikoloji alanı patolojiye, en kötü hal senaryoları ve hayatlarımızda nelerin yanlış gidebileceğine odaklanmıştı. İyi olmak başarıya da dikkat gösteriliyordu gösterilmesini ama araştırmaların ve kaynakların çoğu hayatta güçlük çekenlere odaklanmıştı. Akıl hastalığı, düşünce bozuklukları olanlar ya da bir travma ya da trajedi yaşamış olanlar. Mutluluğa nasıl erişilebileceği konusuna çok sonraları bakılmaya başlandı. Bunu değiştiren pozitif psikoloji oldu. İşin içine beyin kimyası bile girdi. Mutlu olduğumuzda vücudumuzda salgılanan hormonların daha iyi odaklanmamızı sağlaması, zihnimizin neden keskinleştiği yani daha akıllı olduğumuz konusuna bir nebze açıklık getiriyor. Gel gelelim dürüst ve iyi olma meselesine. Şahsen her zaman Epikür felsefesinin aslında bir psikolojik terapi niteliğinde olduğunu düşünmüşümdür ama şimdi yazacaklarım Epikür'ün gerçekten de insan psikolojisini çok iyi anladığını gösteriyor. Yalan söyleyen, bir şey çalan ya da benzeri başka bir erdemsiz davranışta bulunan birinin zaten genelde altyapısında buhran, melankoli dram yatar. Yanlış davranışların altından yaşamsal zorluklar çıkar. Bizler sıkıştığımızda yalan söylüyoruz. Veya ihtiyaçlarımızı, duygusal ya da maddi ihtiyaçlarımızı karşılayamamak nedeniyle oluşan tatminsizlik bizi maddi ya da manevi çalmaya itiyor. Yani çok mutlu bir insan, her şeyi yerli yerine koymuş bir insan, mutluluk üstüne mutluluk katmak için çalmıyor. Psikolog Fatma er yolun dediği gibi, kremalı pastanın üzerine koyacağı çileyi çalma ihtiyacı duymuyor. Gözle görülebilir şeyleri ve net olan hislerimizi dikkate alarak hareket etmeliyiz. Yoksa her şey bulanık ve belirsiz bir hal alır. Optimal düzeyde bir mutluluk bizleri, kafamızı yormamızı, düşünmemizi gerektiren bir sürü şeyden muaf tutuyor. Ama depresifsek zaten doğru davranışları uygulamak için gerekli zemin olamıyor negatif şeylerin içinden doğru davranışları çıkarmak maalesef mümkün olmuyor. İşte bu bütünsellik yüzünden mutluysak akıllı, dürüst ve iyi oluyoruz. Epikür'ün tek bir doktrinine sorulan soru bile bize neleri düşündürüp neleri anlamamıza yardımcı olabiliyor. Felsefe zaten bu evet ama Epikür bu felsefede bugün hayatta herkesin aradığı bir kavrama, yani mutluluğa odaklandığı için daha da çok anlaşılmaya çalışılası bir filozof. Belki de bu kadar laf etmeye gerek yoktu. Epikür, mutlu olmak ya da olmamak insanın kontrolü altındadır der. Gereksiz yere endişelenmeyi bırakın ve elinizin altında olanların kıymetini bilip fazlası için didinmeyin. Arzularınızı sınırlandırın, sessiz bir hayat yaşayın. Arkadaşlıklarınıza sahip çıkın ve felsefe okuyun. Elçiye zeval olmaz. Mutluluğu yakalamanız dileğiyle. Endişe sallanan sandalye gibidir. Size yapacak bir şey verir ama sizi hiçbir yere götürmez. Erma Bombek Genel olarak adalet herkes için eşittir. Akıllı düşünüldüğünde karşılıklı anlaşmanın iyi bir sonucudur. Ama yine de yaşanan yere ve duruma göre farklı koşullarda farklılık gösterebilecektir.